قال الله تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا الله. ما قدمت عليه وسلم راس الحكمه مخافه الله, صدق رسول الله. Gönülleriyle Allah'ı ve Resulü'nü her şeyinden ziyade severek imanını kemale irdiren, kıyamet gününe inanan, haşra ve neşre iman götüren, Hakk'ın cennetine, talip, rızasına, ragip, cemaline aşık olma yerin göğün sahibi, bilinen ve bilmeyen alemlerin maliki, bizi yoktan var eden bu görmüş olduğumuz kainatı ve görmediğimiz alemleri, bir kün emriyle yani ol emriyle var eden Hazreti Allah bizi kendisine kul itmesi ve bahusus peygamberlerin seyyidi olan ümmetli hilkat-i âlem, sevir hilkat, alem, hilkat adem olan Muhammed Mustafa'ya ümmet kılması Allah'ın bizim nimetlerinin en yücelerinden bir tanesidir ki o kadar çok nimeti var ki bizlere en yücesi bunlardır. Kendi talip olmuş ve bizim başımıza iman tacını koymuştur. Zahirde bizler imana talip olmuş görünürüz. Hakikatte hak bize talip olmuştur. Allah kula talip olmayınca kul hakka talip olamaz. Allah, Allah dilediği kulunu ile hidayete erdirir. Ve mâ teşâûne illâ en yeşâ Allah. Siz dilemediniz diyor imanı ben diledim. Yudillü men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Dilediğimi hidayete, dilediğimi de delalete götürürüm diyor Cenab-ı Hak. Öyleyse bize hidayetli apaşkar gün gibi aşkarlar. Gelhamdülillah. elhamdülillah insanımızda Allah'ın esması, gönlümüzde Hakk'ın sevgisi, lisanımızda Resul-i Ekrem'e iman ve ismini zikir, kalbimizde Resul-i Ekrem'e muhabbet ile iki cühana sultan olmuşuz ki Allah bu tacı başımızdan bizim kaldırmasın iman tacı. Çünkü bazen de insan çok acayip. Mümin gelir, zaten her doğan çocuk Resul-i Ekrem'in beyanı üzere, fıtatı ı İslam üzere doğar. Sonra annesi, babası hangi dindense çocuğun üzerine o işlemeyi yaparlar. Fakat bazen Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, ezerle sevdiği kullar vardır ki müminlerdir onlar. Onlara tac imanı koyar, kendi esması olan mümin ismini verir. Allah'ın bir ismi de mümindir. Senin de bir ismi mümindir. وَاللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُ Bismillahirrahmanirrahim. Ve Velallahu la ilahe el melekül <Sessizlik> kuddusül selamül müminül müheymin. Bak mümin. Allah'ın esmalarından bir esmadır, yüce bir esma, güzel bir isimdir. Bu isimle seni ve beni isimlendirmiştir. Bu aleme huy düzeltmeye geldik. Ezeli geldiğimiz aleme tertemiz gitmemiz lazım geliyor. Zahirimizde bize mümin isim verildiği takdirde Bizim bu isme layık olmamız lazım gelir. Efendim lütfen biraz yol verin mümin kardeşinize. O da Cenab-ı Hakk'a ibadet etsin, secde etsin. Mani olmayın. Cuma günleri işleri olmayanlar. Sırası gelmişken söyleyelim. Camiye biraz erken gelmelidir. İşleri olmayanlar. Çalışmak, dürüst namus çalışmak ibadettir. Zikirdir, ibadettir. İşi olmayan, havai söz konuşacağına abdiz alsın, camiye gelsin. İslam'da ilk terk edilen... Adabı İslamiye Cuma adabıdır. Ashab-ı kiram geceden giderlerdi Cuma namazına. Ve yine her camide böyle, yalnız bizim mescidimizde buraya ayet değil, temiz elbiselerinizi giyiniz. İcab ederse gusul abdesti alınız. Zahirinizi şeriatın emriyle süsleyiniz. Tertemiz yıkan, kokulan, temiz elbise giyip batınında istiğfar ile, tövbe ile kalbinden Allah'ın sevmediği istifatları çıkararak istifade ederek, tevhid ederek camiye gel. Zarar etmeyeceksin. Ve geldiğin yoldan tekrar dönme. Başka yoldan git mümkünseye. Çünkü her bastığın taş yarın yavm kıyamette kıyamette edeceğini Allah Sure-i Zilzel'de beyan etmekte. Sure-i Zilzel'de her taş edecektir. Hem iyilik böyle olacak. İyilikler amal salihat hem de kötülükler, üzerinde icra ettiğimiz kötülüklere de bastığımız taşlar, yaptığımız, fenalık yaptığımız yerler bizim aleyhimize şehad edecektir. Yalnız ondan kalmayacak. Hatta vücudumuzun azaları dahi bizim aleyhimize şehad edeceğini Kur'an-ı Kerim natıktır. Elin, ayağın, dilin ne yaptınsa elinden elin Allah'a karşı isyan, elin senin aleyhine şehad edecek. Yalan söylediğiniz ise dilin senin aleyhine şehad edecektir. Kıyanetle baktığınız ise gözün senin aleyhine şehad edecektir. Bu böyle olacaktır. Hani İmam Ali'ye sormuşlar, Kerimallahu ve Şeh, radıyallahu anh. Demişler ki, Cenab-ı Hak demişler, bu kadar insana, bu kadar ziruh, insana nasıl hesaba çekecek demişler de. Çünkü kendi aklıyla Allah'ın kudretini ölçenler böyle soru sorabilirler. Akılları kıt olduğu için hakkında kudretin kıt bilirler. Onlar da sorarlar böyle. İmam Ali şöyle buyurmuş, elbet ki ilim şehrinin kapısı, hikmet şehrinin kapısı İmam Ali. Hiçbiriniz, hiçbirimizin demiş rızkını cenab Hak vermeyi unuttuğum bir gün hayır, eh rızkını veren hesaba çıkmaya kade edildi demiş. Ne de. kadar? Destur be oldu. Yani rızık dediğim vakitte de, mücadele yemen işmeni göz önüne getirme. Aldığın hava, manevi rızıklar da vardır. Kulaktan aldığın şifa, kulaktan zehir alabilirsin. İnsan ağızdan zehir alırsa her iyi dinle beni. Bir adam ağzından zehir alırsa vücudunu ifna eder. Kulağından zehir alırsa ruhunu ifna eder. Şimdi her yol, her taş senin hakkında ve benim hakkında üzerimden bir teslim ederek, taktik ederek üzerinden geç diyecektir. Sakın ha ibadetliği, hırsızlığını alet etme sakın ha. Bazı adamlar öyle yapıyorlar çalıştığı yerden, ibadet yemiyor, kaçıyor, kaçamak yapıyor. Sakın oraya yapma, dürüst olacaksın. Kulları kandırabilirsin, Allah kanmaz. Bunu kafandan çıkar, o dar kafanda. Kullar kanar, mahkemede hakim kanar, mütteumi kandırırsın, anneni babanı, hocayı kandırırsın. Nihayet de kendini kandırırsın. Allah kanmaz. O görücüdür, o işeticidir, o bilicidir. Senden beraber çünkü. Senden sana daha yakın. Onun için eğer nefsini bilirsen hakkı bilirsin. Nefsini bilmezsen hakkı, havayı bilirsin. Yani Güllü güşe bilirsin. Müfteciler için nefsini bilmek, azizini bilmektir. Hakkın kudretini azizini bilirsen, Hakkın kudretini ölçeceğiz. Gene, teali eden zevat için nefsini bilen hakkı bilir. Kendinin gizli bir hazineye malik olduğunu, hakkın müjderet göklerde hariçte aranmayacağını, ona ondan yakın olduğunu, candan içeceğin olduğunu bilir. Nere gidersen bir hakkında ne habersin? bunu sakın. Şimdi Allah'ın en büyük nimeti bize, bize iman tacını vermiş, başımıza giydirmiş. Layık olmayanların başından tacı çıkarır, Yerine küfür alametini koyar. Yani maneviden bahsetti, maneviyattan yani. Onun için gecede de gündüzde, akşamda ve sabahda daima Cenab-ı Hakk'a şükret. Ya Rabbi beni kulun olarak halkettin. Bana kendini tanıttın ya Rabbi. Bak bak, şu Allah Allah ile bilinir. Hak bildirmeyince kul bilemez Allah'ı. Ya Rabbi sen bana bildirin varlığını, birliğini. Beni bu iktikattan, bu imandan ayırma diyeceksin. Çünkü müminsin. Hele Allah'a giden yollar o kadar çoktur ki her mahlukatın nefesinin her sayısındadır. Fakat bir kapı vardır, bu çok geniştir. Daha yedi kat semavatın üstüne kadar tahtı da tahteseradır. Bab-ı Muhammediyettir. En kalip yol odur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi önder edersen kendine ahlak-ı Muhammediyle mütehallik olursan Hazreti Peygamber'in tavat ilahiden getirdiği o tacı edebi başına koyarsan pek yakın zamanda Allah'a usat edersin. Hem de burada görmeyenler, burada usat etmeyenler orada ümit etmesinler. Onunla haber vereyim sana. Arayacaksın, soracaksın, bulacaksın, ehlinden sohbet edeceksin, öğreneceksin. Bak elimizden çıkan, çıkacak olan ve düşmanlarımıza bırakacağımız, o sevmediklerimize terk edeceğimiz mallar için gece uykularını terk ediyoruz. Ne kadar çalışıyoruz. Çalışanlarımız tabii. Ve nihayette görüyorsun kuru bir tabut geliyor. Kısmet olursa bir kat, kısmet olursa iki kat, kısmet olursa üç kat. Dört kat sarmıyorlar. Efendim? Ve almış olduğun diplomalarda tabutun dışında. Rütben de öyle. Sevgili makamını da bırakıyorsun. Dostların seni pek sevdiklerin gelip senin hakkında iyiliğin çıkıp dışarı ediyorlar gözyaşı döküyorlar, senin namazını kılıyorlar, seni affı mahvedin Allah istiyorlar. Yine e diğer dostların bir kısmı geliyorlar, cenazında bulunuyorlar, sana dua etmiyorlar, uzaktan bakıyorlar. Keşke ibretle baksalardı. Keşke ibretle baksalardı. Aman o kürsün üzerinde o o meyyit ne vaazlar yapıyor duyan için. Kulağa sar olmayan için ne vaazlar yapıyor? Çünkü meyyit kürsüye çıkıyor. Vaiz gibi vaaz etmeye. Ama anlamayan kulağa sar olan neyi, neyi diyorsun. Ona ahenk yok. Sesleniyor, mal benim, mülk benim diyordum, şu kadar tahsilim var diyordum, şu kadar emlakim var, bu kadar param var diyordum, şu rütbeye malik. şimdi hiç oldu, bir hiç oldu. Gelin ben gödüklerimi görün tabutun içerisine. Çünkü amel, amel yükü onlar, o tabut boş gitmez o, bolu gidiyor. Göreğinizin ne bazılar var ama göremiyoruz ki. Çünkü ibret, ibret olmayınca bir gözle, o göremez o. Zira baş gözü görür, kalp gözü kördür. Baş kulağı işidir, kalp kulağı işitmesi anlayamaz seslendiğini. Sana oturduğun yerler söylüyor. Şey Şu duaların sana ne haberler veriyor? Basın topraklar, hastaneye gitmedin mi? Hasta ziyaret etmedin mi? Onlar da bizimki sağlam insanlardı. Kanserliler, ülserliler, şindik mallarına sahip olamayanlar, akıldan fikirden yoksul varlar, çığır çığır donsuz tüm dolaşanlar, Bizim gibi insanlar da onlara balları, mülkleri vardı. Sonra bastığın toprak öyle değil mi? Kimi hangi mahmuden, hangi güzel kadının yanına basıyorsun? Hangi kahraman yiğidin göğsüne basıyorsun. Hele tükürürsen hangi şeydi güzel tükürüyorsun? Toprağa, sokağa. Her taraf şehit ve gazi dolu. Toprağın altı insanların, insanlarla dolu, toprağın altı. Milyarlar. Bir varlık var, ölmeyecek olan. Ebedi Allah Öldüren, öldüren, dirilten, yaşatan O. Ve O'nun emri altındasın şimdi. Hala O'na isyana yelteniyorsun. Bu kudretle, bu kuvvetinden. Hemen ruhunu kabz edebilir faraza. Gökten yağmur yerine taş yağdırabilir. Gözümüzün nurlu söndürebilir. Sıhhatımızı elimizden alabilir. Malımızı hemen bir ateş götürdü. Maddi manevi ateşten bahsediyorum. Sen yalnız maddi gücünü getirme. Hele iman meselesi. Bir adam... İmansız ölmekten korkmazsa eğer bu endişe kalbinde olmazsa iman suyu doğru kimse diyor. Kim? Peygamberin çok sevgili arkadaşı Ebu Derda radıyallahu anh. Siz Ebu Derda'nın kim olduğunu biliyor musun? Benim pek hoşuma gittiği için hep söyleyelim eksili burada ama yine söyleyelim de işitmeyinler işitsinler yahut tazeleyelim işittiğimizi. Bir gün Ezrail aleyhisselam Ebed Derda'ya gelmiş. Demiş ki ya Ebed Derda'dınız. Görüyorum ki senin kulüben çok ufak. Kış güne ayaklarını soğuktan, yaz günü güneşin haraçından kendini koruyamıyorsun demiş. İnsan şeklinde gelmiş böyle bizim gibi. Efendim melekler böyle girirler. Senin kapını çalar, senden bir yardım ister. Vermezsin mülkün tersine döner. Altın toprak olur sonra tuttuğun altın. Hiç kimsenin kalbini kırma. Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını ara. Kendi ayıbını ararsan kimsenin ayıbını göremezsin. Muhatabının bir ayıbını görüyorsun, kendinin bin ayıbına maliksin, biliyorsun. Kendi bin ayıbını. Ayıb ama ayna gibi olma. İnsan şekline melekler gelirler. Kimseye hakaret etme. Allah'ın kulları hakka kalip olan ehli vuslat halkın içindedir. Başlarına bayrak takmazlar. Bunun manasını bilir misin? Bütün müminlerin birbirine hüsnü teveccüh etmeleridir. Şirkin bir kısa ama altında hakikat vardır. onun için söylemeden geçmeyeceğim. Biraz çirkince herkesin hafızası kabul etmez. Etmesi lazımdır ama etmez bazı dar görüşlü olur verir. Meşhur devlet sekillerinden bizzat ismini vermeyeceğim. Bizzat kendisi bana anlattı. Yasa namazına cami yürüme, öne bir sarhoş çıktı dedi bir akşam. O duvar senin bu da selam verdi bana dedi. Başında vakı sarık var benim dedi. Gerçek hali. Sonra şey İslam oluyor. Osmanlı İmparatorluğu zamanın. Selam verdi, ben sarhoş adam diye istikrahen selamını aldım. Aleyküm selam falan geçtim diyor. Çünkü selam Allah'ın selamı diyor. Fakat bir mümine yakışaramadım öyle içkili gibi diyor. Onun için terhan aldım diyor. Halbuki bilmez ki içki içen bir adam 3 saat 5 saat sarhoş gezer, sonra ayılır. Sonra derdine deva aramaya çalışır. Bağatsız zühtüne, malına, mülküne... Rütbesinden hoş olur da teneşir günü kafası tahtaya vurur ayılır. Geçiyoruz. Şair öyle demiş. Bir mümine yakıştıramayız. Zerresini, katresini yani. Sakın dersen ama beni. Her günah diyor şey, şey gibi sekir verseydi eğer sarhoşluk yapsaydı hayatta hiçbir tane ayıkadan Size Yalan söylemiş sarhoş oluyor adam. Haram yiyor, sarhoş oluyor. Ha, onun için karışmaya gelmez. Ben sana tavsiyem şudur. Sakın öyle şeyde Allah'a emanet katil katiyen Zerre kadar dahil kullanma. Zerre kadar Allah'ın miniyatına uzatma. Allah'ın zerre kadar emirlerine er uzat. Git oraya, oraya dukuz. Birine bak şükreyle, birine bak fikret. Bu kadar sana söylüyorum, anla sözümü. Üzerinde dur, tefekkür et, düşün. Birine bak şükreyle, haline, birine bak fikreyle. Mü'mine yakışmaz, yakış kalmaz. Neyse, iki, ikinci akşam yine aynı adam çıkmış önüne. Gene selam vermiş, gene hoca geldi. Keryih bir şeyden selamını almış. İstikrahen yani. Aleyküm selamın canına girmiş. Dün üçüncü akşam gene öyle. Dördüncü akşam bir rüya görmüş hoca efendi. Hoca efendiği kaldırmışlar. Yedi kat semadan aşağı atmışlar. O sarhoş tutmuş hocayı aşağı indirmiş. Ertesi akşam yine karşıda çıkmış. Selamun aleyküm. Gene istikrahen hoca. Ve aleyküm deyince hoca efendi demiş. İnsaf et biraz demiş. Dün akşam seni tutmasaydım tutmasaydın paramparca olacaktın demiş. Yere düşseydin mi? Yani değerse kendini öyle gösteriyormuş o. Gizlermiş. Bazı adam definesini gizler öyle. Sen bu inceliği anlayamazsın, kavrayamazsın. Biraz incelemek lazım azıcık. Estağfurullah, Bazı insanlar sevgilileriyle, ekseriye verir. İnsan sevgilisiyle tenhak almak ister. Ve agyardan kaçınırlar. Kimse görmesin diye Allah ile kimden ki pazarlık o sevgi, o cündüş, gizli olur. Onu kimseye karışma, iyi değil. Onun için arana girer haberin olmaz. Kim olduğunu, nedir olduğunu falan böyle. A benim melaike görünür mü? E görünür ya. Karışmayız Allah'ın mülkü. Sana düşen ve hüsniyetle efendim, güzellikle orada ayrılmaktır. Kimseyi kırmamak, dövmek, sövmektir. Acaba anlatabildik mi? Ders anlama çocuğuma. Hoca kafayı bozdu kalp efendim deme. Biz geldim Ebu Derda'ya. İnsan şeklinde gelmiş. Peygamberimize geliyordu şey. Cebrail aleyhisselam birkaç sefer Hazreti duhit Kelbi şeklinde geldi. duhit Kelbi şeklinde göründü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme insan şeklinde. Melekler insan şekilde girebilir. Şeytanlar da girerler. Sana düşen mazayıf, daima ayağını attığın yeri iyi gör. Nerede evet diyeceksin, nerede hayır diyeceksin, bunu düşün. Hayır yerde evet evet de hayır deme sakına. Ha. Geçiyoruz. Dengeyi bozma. Demiş ki gelmiş İbû Darda insan şeklinde gelmiş. Demiş ya İbû Darda biraz büyüsə hesabı sofeden bu. Bunlar. Senin benim yapacağım gibi değil. Bir lokma ekmekle peygamberin kapısında oturuyorlar. Bir lokma ekmek bir hırkaya Resulullah'ı görmese hasta oluyorlar. Yani ilk üniversite bu. Hazreti Muhammed Mustafa'nın kurduğu ilk üniversite, ilk fakülte. Peygamber fakültesi bu. Artarsa hani saadetteki cenab Peygamber bazen çok zaman yemez kendisi onlara yedirirdi. Bir lokma ekmek bir hırkaya. Resulullah'ın ev oturuyorlar. İnşallah Medine'ye gidersen Eshab-ı soferin oturduğu yerde namaz kıl. Teberrüke. Yeri duruyor orada hala. Eshab-ı soferin. Ebed-Dardağ. Ya demiş. Evini biraz büyütsen demiş böyle yani. Ayakların kış gününde soğukta, yaz gününde sıcakta. Sığamıyor dünyaya. Bizimki sığamıyor, ben sığamıyorum dünyaya. İki arşın yere sığacaksın. Elbiselerini beğenmiyorsun, iki arşın kefene saracaklar. Vücudunu besliyorsun haramdan filan kurtlar yiyecek. Gel Allah yoluna bunu sarf et Sen bu vücudunu ilerleştirdin, benim gibi he? Allah yoluna sarf et, ibadet ve taat da. O da bir ameldir, amelle yüktür ama ziyan yok. Tatlı yüktür o. Hak yoluna harca. Hak yoluna ver. Erri dilini, gözünü, kulağını, her şeyini hak yoluna ver. Oraya feda et. Zaya etmeyeceksin, zaya etmeyeceksin. Hak'tan gayri nereye sarf ediyorsan zarar edeceksin. Zaya ediyorsun, gidiyor. Ebu Dardağ tebessüm etti. Dedi ki sen beni takip ettin müddetçe dedi. Bana bu bile çok dedi. Ha, Ebu Derdi böyle gözünde perlesi olmayan bir zat bir işte kitap yazmış. Sahabenin kerameti yokmuş diye. Değil, ah bak herif. Sahabenin hepsinin birer kerameti vardır. Hakayki Muhammediye çıkınca, güneş çıkınca yıldızlar görünmez. Onun gibidir. Resul-i Ekrem'den nur almışlar. Hatta bırak sahabeyi. Cümle Enbiya Hazreti Muhammed'ten nur almışlar. Nur nur Muhammed'i Oradan alır nuru. Başka ete alamaz. Bütün hidayet oradan. Allah ile başı hoş etmek isteyen Hz. Muhammed ile başı hoş etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için müminler, bak mümin sıfatı verilmiş. İmana girmişsin. Elhamdülillah. Hazreti Muhammed de ümmetim demiş. Yerin göğün sahibi kitap indirmiş ve sana böyle hitap ediyor ve diyor ki haktan kork diyor. Çünkü bir kavimde iki korku olmazsa eğer kalbinde bir kavimde o kavimin hayır gelmez. Birisi hak korkusu, biri ölüm korkusu. Tabii ölümden korkucu olanlar kanatları tek olandır ya kanatları olmayandır. Onlar koksunlar. Kabahati çok, ibadeti yok. Niçin geldi, niçin niye geldi, nereye gitti? Mümin gelmiş fitatizla müjderi nefekat yaşamış ama hiç aramamış sahibini aramamış. Hiç de ihtiyaç duymamış Allah'a aramaya. Zannetmiş ki ey hasibül insan en şu insan başıboş halka oldu böyle. Yiyecek, içecek, yatacak. İki deliye hizmet edecek. Öyle zannediyor. Onlar yesin, içsinler, emeller beslesinler yakında görecekler. Öyle diyor Allah Kur'an'da. Eyyel <gülüyor> keliyetem tahu ve yesinler, içsinler, emeller beslesinler bol bol büyük büyük emeller. Yaşlandıkça insanın emel tuğru emeli artıyor. Nefiste kuvvet kalmamış. gözünü halamına ayıramıyorsun gene. Gene gözün halamda. Hani harama baktığı şey seni davet etse aciz kalacaksın, mahcup olacaksın hem de. Hala halamda. O harama bakmayan gözün toprakla yakında dolacak. Sen o toprakla dolmadayla ibrete doldur da Allah'ı görür orada. Allah. Mümkün mü burada? Mümkündür. Hak ayette. Hakkı görmek mümkündür. Allah kendini gösterecek olursa gösteremez mi yani kulak? Aciz midir? Hani o göz nerede? Gözler, ibetli gözler. Hani o hak kelamını dinleyecek kulaklar nerede? Onu soruyoruz. Hala sen zannediyorsun yatıp kalkma iş bitmiyor yalnız. O da yok bizde. Yememiz de yok. Yatıp kalkmamızı da bilmiyoruz, oturmasını da bilmiyoruz. Namazımız da bilmiyoruz. Güsülümüzü de bilmiyoruz. Ateşimizden de bir haberiz. Öğrenmek de istemiyoruz. Ya o ne manalar var. Bir manasını bilsen, he elini yıkamakla diyorsun. Sen elini günde üç defa yıkamıyorsun. Avrupalı günde beş defa duş yapıyor. Sen korkuyorsun topraktan akıllarım dağılacağım diye. Pislik içerisinde soğukların falan helalanıp gör. Helal yok bir defa evvel emirde. Helal yok. Suyun yok. Yolun yok. Pislik içerisinde. Portakalı yiyorsun, kabuğunu sokağa. Etrafı var. kimse yok mu? Allah'tan korkmuyorsun. Allah'ın gördüğünü farkında değilsin. Çöpü yolun ortasına döküyorsun. Müslüman bu. Bu kibar millet, bu âli millet niye bu hale geldi? Hiç hakkı bilen yapar mı? Biliyorum zannediyorum. Çünkü Allah'ı Allah asnalıkları Allah iyi veriyor. Komşuna hasetliğin var, onun malı olmasın. Sen de olmasın. olmalı, onun da de olmasın. Hadi tamam, iyi. İkimizi sürün. Bu taraftaki fukaraya dünyayı yutuyorsun, ona bir yardımında bulur, bir yardımda bulunmuyorsun. E nasıl olur bu, nasıl Müslümanlık bu? resul Ekrem diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bak, bak İslam ne kadar güzel. Bir işçiye iş yaptırdığın vakitte diyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dinle. O işçinin teri soğmadan, yorgunluğu gitmeden hakkını vereceksin diyor. Bizim Müslümanların bazıları, işittim isim vermeyeceğim tabi, Ertesi güne bırakıyorlarmış. Neden biliyor musun? Herkese çünkü teri geçiyor. Yorgunluğu bitiyor. Ne verse razı oluyor ertesi günü. Bir gün, bir gün sonra ne olsa razı oluyor. Güne günü geçti. Vakti geçti. Soruyorum. İçkiye, fışkiye gidenlere hitap ediyorum. Camiye girip camide Allah'a secdeye neresi hitap ediyorum? Mahallenizde kaç tane fukara var? Kaç tane yitim var? Kaç tane dul var? Kimsesiz var. Kirasını veremeyen var. olmayan var. Takat yaptınız mı? Tanımıyorsun bile komşunu. Tanımıyorsun komşunu. Cenaze çıkıyor haberin olmuyor. Ya Müslümanlık bu. Komşu aç çeteryen karnını diyor Peygamber. Fazla duyursa bir adam onun diyor imanında şüphe vardır diyor Peygamber. İmanı zayıftır. en son üzerinde gelecekler. Gelirse gelirse yer olsa hayvan ahırı değil ha? Neyse. İki korkuyu birisi Allah korkusu. Her ne yaparsan yap Allah seni görmekte ve işitmekte de duymakta ve görmekte de seninle beraber. İki, ölümü gör, nihayet öleceksin. Mal, mürk, rütbe, kasa, kese hepsi geri kalacak. Çoluk, çocuk, avrat, hepsi. Haramla hıyata topladığın, Allah'a kesem ederim ki şu mukam Muhammediyette sevmediklerine kalacak. Onlar taksim edecekler. Sen eline mermiye kıyamıyorsun Allah yoluna, sevmediklerine kalacaktır. Allah'tan kork. Hatta ehli vea ol. Korkunun en üst derecesine yüksel. İnsansın. Dünyada mahlukat ilahede de insandan da şerefi mahluk yok. Allah semayı, ardı, arşı, kürsüyü, cenneti, cehennemi, melaikiyi, kitabı insan için etti İnsana verdiği şereften dolayı. Sen insansın, ben insanım. İttekullah. Allah'tan kork. Her işte Allah'tan kork. İki ölümü düşür. Nihayet ölür. Dünyanın ahır menzili, ahireti menzili. Hiç kurtulan yok elinden. Öyle bir pehlivan gibi hadir ki, kimin yakasından tuttuysa hemen tuşa getirir. Bazısı innete innete, bazısını hemen, bazısını güldüre güldüre. Çünkü bazısında Resul-i Ekrem'i görüyorsun. O ağ buşunu açmış sana, diyor ki bütün hayatın boyunca iffetinle, rızınla kazandın, alın terinden kazandın. Sevgi ilkatini aradığını buldun. Hak yolunda bulundun. Gel benden yana şimdi Rahata kavuş diyor. Sultan oldun. Diğer öyle değil. Yerin kanatları kopuk. Nereye gidecek? Kanadı kopuk. Kuş. Kafesinden çıktı mı? Onu pazarlar. Bak görüyorsunuz ya müminler. İttakullah. Velten sun hepsi ma kadde mehtikadın. Yarınki gün ne hazırladın? Yarınki gün diyor Allah. Yarından müradenle küllü altın karim. Manası her gelişi yakındır. Her gelici yakındır. Dün mahalle oynuyorduk. Sonra genç olduk. Sonra dinç olduk. Şimdilik belimiz büküldü. Sen de öyle. Genç sana da söylüyorum. İlkbahar'ın güyeser gençliğin. Yaz güyeser dinçliğin. Sonra saçlarına ak düşer. Sonra gök, gök basar, belin bükülür. Yer şeker amın kırışır. Sonra tek başına adamı koyarlar kabire. Hiçbir dostun da senden beraber kabire girmez. Ancak amelin girer senden beraber. İster kötü amel sahibi ol, ister iyi amel sahibi ol. Ondan kalacaksın baş başa. Dostun odur. Dost bir tane Allah. Dertliysen derdini dostuna söyleme hem dostunu üzer hem düşmanını sevindirsin. Allah'a söyle. Çünkü ondan geldiği için ona söyle ki tekrar senin üzerinden alsın onu. Çocuk babadan dayak yediyse gene babaya koşar. Çocuk anneden dayak yedi gene anneye koşar. Sana ne geliyorsa ayağına ne batıyorsa haktan değil ve Allah'a koş Allah'a ruzuyle. Allah geül A selam mü ehihti inşa ileası atmış.